Allahume salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma va'd Bugün 27 Mart 2010 cumartesi umdetul fiqh şerh derslerimizin ikinci dersi tevfik Allah Azze ve Celle'den Evet Muelli i̇bn Kudame Rahim Muhvullah diyor ki rengini Tadını veya kokusunu değiştirmesi hariç su kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Evet, Rahimullah diyor ki İbn-i Kudameh İzâ belegel mâ'u kulleteyni ev kâne câriyen lem yuneccizhu şey'un illâ mâ gâyyera levnehu ev ta'mehu ev rîhahuh Rengini, tadını veya kokusunu değiştirmesi hariç su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Bu ne demek? Şimdi fukahaların kelamına baktığımızda az su diye, az su ve çok su diye suyu ikiye ayırdıklarını görürsün. Bu zaten Kur'an sünnetten alınmıştır. Az su, çok su. Az suyla iki kullenin altındaki ölçüde suyu kastederler. Çok su dedikleri zaman kasıtları iki kulle ve üzerindeki sudur. Şimdi kulle, yani iki kullenin miktarı günümüz birim ölçüsüne göre ne kadar o gelecek çünkü hadiste kulle ten lafzı geçer iki kulle. Ancak günümüz ölçü birimine göre iki kulle kaç kilodur mesela kaç kilo suya tekabül eder? O gelecek birazdan. Ancak şunu bileceğiz. Herhangi bir fıkıh kitabında çok su veya tefsir kitabında çok su veya az su şeklinde lafızlar duyur duyarsan alimlerden çok suyla iki kulle üzerine anlayacaksın. Az suyla İki kulle ve aşağısını anlayacaksın. Şimdi o zaman müellifin cümlesi daha tabir sahize daha Türkçeleşmiş halle. Su iki kulle miktarına ulaşırsa veya bu su akar suysa. Yani nasıl akar su? Bildiğimiz akar suysa. Tamam. Yani daim olmayan, sabit olmayan, da devamlı olarak akıp giden bir su ise onu hiçbir şey kirletmez. Yani daim olmayan, sabit olmayan, devamlı olarak akıp giden bir su ise onu hiçbir şey kirletmez necaset bulaştığı zaman kirletmez. Ancak he? ancak rengini, tadını veya kokusunu değiştirmesine hariç. Yani bu necaset bu suya bulaşır da iki kullerik bu suya bulaşır da suyun 3 vasfından tadı, kokusu, rengi bu suyun 3 vasfıdır. Bu üç vasfından bir tanesini değiştirirse bu su pis hükmünü alır. Tamam Mesela bu pislik dinin pis saydığı şey, tamam mı? Örfün pis, pis saydığı şey değil. Mesela bir insan gelse şu andaki bulunduğumuz odanın içerisine 5-10 avuç toprak atsa serpse, yabancı gelen herkes bu eve örfen ne der? Pis der. Ama şer an temizdir. Yani ne o toprakla TMM alıyoruz mesela biz, tamam O zaman dinin pis saydığı şeyler suya bulaşırsa kastımız bu. Yoksa örfün değil. Mesela balgam. Örfen pistir. Şeran temizdir. Değil mi? Çamur. Örfen pistir. Şeran temizdir. Dinin pis saydığı şeyler mesela idrar. Bir görüşe göre ne? Kan. Büyük pislik. Leş vesaire bunlar nedir? Bunlar pistir. Tamam mı? Şimdi o zaman Elif İbn Kudame rahimehullah'ın söylediği cümleyi anladık. Şimdi Allahu alem bu konu fıkıh konuları içerisinde binlerce konu var. Beni en çok zorlayan, terleten bir konu bu. Yani münakaşası çok ama çok uzun bir konu. Münakaşası çok uzun, çok uzun bir konu. İhtilafın çok güçlüğü olduğu. Çok güçlü olduğu İslam fukahalarının etrafında çok uzun bir şekilde münakaşa ettikleri bir mevzu. Bu kulletin mevzusu. Yani meseleyi tavsilatla anlatmaya kalkışacak olursak saatlerimiz hatta tabir sahihse günlerimizi alır. Mübalağa olmaksızın günlerimizi alır. Tabir sahihse fıkıh kaidelerinin havalarda uçuştuğu bir mevzu. Tamam ee, Çok tavsilatlı. O yüzden biz tabi bu tavsilata girmeyeceğiz. Bu konuda sadece üzerinden yüzeysel olarak kısa bir bilgi vereceğiz. Ondan sonra inşallah diğer e, müerifin kaldığı yerden devam edeceğiz. O yüzden çok durmaya hacet yok. E, önemli bir konu ama e, münakaşası çok uzun bitmez. hepsi de e, dersten biraz geri bırakır. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Fukahalar aralarında icma etmişlerdir ki, bütün fukahalar aralarında icma etmişlerdir ki, Şayet herhangi bir suya necaset karışır da bu necaset suyun rengini veya tadını veya kokusunu değiştirecek olursa bu su pis olur. Ve bununla ne necasetten ne de hadesten taharet ne yapılmaz bu suyla. Yani düşün ki bir su var, içine necaset düşmüş, bu suyun üç vasfından birini değiştirmiş. İşte o suyla sen ne? Bir pisliği kaldırabilirsin, bir pisliği yıkamak için kullanabilirsin. Ne deney? hadesi kaldırmak yani üzerinde bulunan cünüplüğü mesela veya abdestsizliği kaldırmak için kullanamaz. Tamam? Caiz değil. Şimdi bunda zaten icma var Hanefilere baktığımızda birçok alim icmazı kadar Hanefi alimlerinden İmam Tahavişer'in Mani'l Esar'da zikreder. Ondan sonra Hanbeli alimlerinden mesela İbnu Kudame Kafide'de zikreder. Var ya yani Malik alimlerinden eee İmam Kurtubi tefsirinde ondan sonra İbn-i Abdülbert Emhid'de icma'yı zikreder. E, şafilerden de birçok alim vesaire Hepsi zikrederler icma'yı. Bunda icma var. Yani suya pis bir şekil karışırsa, üç vasfından birini değiştirirse bu su nedir? Pistir. Bunun delili zaten gayet açık. Nedir bunun delili? Çünkü bu su bir kere mutlak su değil. Şimdi Allah subhanehu ve teala Enzelne mine sema'ime entahuran Biz gökten temiz su indirdik. Ve, veya göne zulaleykum minas sema'i ma o gökten su indirir sizi ne yapmak için temizlemek için şimdi içerisine necaset karışan bir su içerisine necaset karışan ve bu necasetin bu suyun üç vasfından bir tanesini değiştirdiği bu su su mudur dil midir bak su dersen ayette bahsedilen ne Mutlak su. Bu ne Pis su. Anladın mı? Peki Allah hangi suyla abdest almamızı söylüyor? Mutlak su. Mutlak su. Suyla. Bu su ismini alıyor mu? Mukayyet su ismini alıyor. Nasıl mukayyet? Yani kayıtlamışsın. Pislikle kayıtlamışsın. O yüzden otomatikmen bu ayetin ne yaptın? Dışına çıktın. Tamam mı? Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki suyla abdest alın. Sen ne yapıyorsun? Pis suyla. Bir vasıf ekledin. Mukayyet kıldın Allah'ın mutlak olarak bahsettiği suyu ne mukayet kıldım. Bu bir. ikincisi aslen pislikler hakkında varit olan bütün deliller. Yani herhangi bir pislik düşün. Bunun hakkında pis olduğuna dair gelen bütün naslar bu su hakkında da ne olmuş olur otomatikmen? Uygulanmış olur. Neden? Çünkü bu su içine necasetin karışmasıyla otomatikmen farklı bir boyuta ulaşmıştır. Farklı bir hal almıştır. Tamam. Su asıl halinden ki o su temiz değil mi? Pis olan bir madde haline ne yapmıştır? dönüşmüştür. Bunda zaten icma var dedik. Gerçi zaten bu konu hakkında net rivayet var. Ee, yani su, e, rengi tadı koksuyla alakalı zayıf ama manalı olarak sahih icma var. Az önceki delil de zaten deliller de söylediğimiz deliller buna delalet etmekte. Allah Subhanahu ve Teala mutlak sudan bahsediyor. Bu ise mukayyet su. Ancak işgal olan konu neresi? Hani biz dedik ya başta bu bu konu fukahaları çok terletmiş, çok uğraştırmış konuşulduğu zaman yüzlerce sayfa konuşulabilecek bir mevzu bu kule teğin mevzusu. Nedir işgal? Şu ara kadar bir işgal yok. Zaten icmayı zikrettik. Su var burada. İçerisine necaset bulaşmış ve üç vasfından birini değiştirmiş. Bunda icma var. Bu su pistir. Ancak işgal olan şu. Eğer bu su, herhangi bir suyu düşün, iki kulleden az olursa Şimdi iki kuleyi de bu arada anlatalım. Şimdi iki kule Nebisa Selim iki kullelik iki kulle sudan bahseder. İza balaga'a'l ma'u kulteyni lam yunajishu şey. İbn Ömer hadisi. Ahmed İbn Hanbel imam neş'e. Ebu Davud, Tirmizi rivayet ederler. Hadis sahih. Hadis etrafında çok tartışılmış uzun bir sürü ittirap illeti, başka illetler vesaire zikredenler olmuş. Hadis merfu mu tartışılmış. Hadis çok uzun metnini sahilyenler olmuş, zayıflayanlar olmuş, merfu olarak tercih edenler olmuş, İbn-i gibi mevkuf olarak tercih edenler olmuş. Burası çok uzun. Bunun tartışması. Ama Allahu alem racih, hadis merfu, hadis sahih. Tamam. Şimdi Nebis Hasan diyor ki İzâ bela galma'u kulleteyn ile miyunecces huşey. Su iki kulleye ulaştığı zaman onu hiçbir şey onu hiçbir şey kirletmez. Demek ki iki kulle diye bir ölçü vermiş bize din. Bu iki kulle ne Şimdi bir ara e, birazdan müellifin e, lafzı gelecek. Müellif der ki cümlesinde e, Semaniyete ertalin biddimeşki 8 dimeşki, dimeşki rıtlıdır diyor. O zamanki birim ölçüsüyle. Günümüz birim ölçüsüne baktığımızda 180 kilo diyenler var. 187 kilo diyenler var. 190 kilo diyenler var. 200 diyenler var. 210 diyenler var. 300 diyenler var. 360 diyenler var. Hatta Şeyh Hüseyin Rahimullah diyordu ki yani eserlerinde var. Ben bunu bizzat e, özellikle ilgilendim bu konuyla, ölç ölçtüm. Tam hatırlamıyorum 187 mi çıktı vesaire Yani 190'a yakın falan İbn-i Hüseyin'in e, tespiti var. Ala kulihel mesele yaklaşık 180'den 250-300-400'lere kadar çıkıyor. Bir sürü görüş var kulleteynin ne olduğu. E, Hanefiler kulleteyni başka tercih etmişler. Hanefilere göre mesela kulleteyn... Bir su düşün, bir tarafını hareket ettirirsen, diğer tarafı da hareket ediyorsa, o az sudur. Eğer etmiyorsa o kulleteyine ulaşmıştır. Başkaları e, başka şekilde ele almışlardır. Çok suyla az suyundan bahsediyorum. Ama Allahu Alem en güzel görüş, burada kulleteyinin miktarı şafilerin tespit ettiği. E, bir çeyrek rubu, bir çeyrek zira derinlemesine, derinlemesine genişliğine ve uzunluğuna. Bir çukur düşün. Onun içine koyulan su iki kulledir. Tamam. Vela asıl burası önemli değil. Şimdi şunu anladık ama. İki kulle diye elimizde ne? Bir birim ölçüsü var. Şimdi peki ihtilaf nerede? İhtilaf şu. Eğer bu su iki kulleden az olursa herhangi bir su düşün. İki kulleyi Tabii biz e, belirleyelim ki konu aç açılsın. 180 litre veya 200 litre su diyelim. Tamam. 200 litre su diyelim. Su 200 litreden az olursa. Su 200 litreden az olursa ve bu suya necaset bulaşırsa ve necaset bu, necaset, bu iki kulleden az olan suyun 3 e, vasfından yani tadı, kokusu veya renginden bir tanesini değiştirirse e, bu suyun hükmü nedir? Anladın mı bu? bu? Yani nasıl? 200 litreden az bir su var. Birisi geldi içerisine bir miktar necaset attı. Mesela idrar döktü içine biraz. Veya e, idrarını yaptı suya. Bu su iki, iki kulleden ne? Az. Şimdi dedik ki eğer iki kulle ve üzerinde olursa ve bu suya necaset necaset bulaşırsa iki, iki, iki kulenin üzerinde olursa ve bu suya necaset bulaşırsa biz burada neyi ararız? Rengi değişti mi? Tadı veya koksu değişti mi? Değişmedi mi? Değiştiyse pis. Değişmediyse temiz bunda icma var. Ama su iki kulleden üst üstün olursa. Bunda ne var? İcma var. Delil de zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü çeşitli lafızlar var. Lem yahmilil habes. Habes. Eğer su iki kulle ulaşırsa o su pislik taşımaz. Tamam O zaman icma nerede? Su iki 200 litreye ulaşırsa bugünkü ölçü birimiyle verelim. 200 litreye ulaşırsa ve bu suya necaset düşerse ancak ne zaman kirlenir? Ne zaman onun pis su olduğunu hükmederiz. Üç vasfından biri değişirse. Bur buraya kadar hiç işgal yok. Ama 200 yüz litrenin yani iki kullenin altına düştüğü an su işte burada ihtilaf var. Bazı alimler diyor ki eğer su iki kullenin altında olursa ve bu suya necaset düşerse bu necaset suyun üç vasfından bir tanesini değiştirdiğini görelim veya görmeyelim. Hiç önemli değil. Hemen pis olduğuna hükmederiz. Anladın? Hani burada şeye bakmayız, koklamamıza e, veya rengine bakmamıza veya tadına bakmamıza hiç gerek yok. Hemen bu suyu ne yaparız? Pis pissayarız Tamam. E, bu cumhur ulemanın görüşüdür. Su 200 literin az. Yani düşün mesela günümüzde bunu nasıl uygularız? E, evinin mesela tuvaletinde bir kova var. İçinde de su var. Yani hacetinden sonra genelde ne yapıyorsun? O kovanın içindeki sudan ihtiyacını karşılıyorsun. Ama idrarını yaparken mesela e, birkaç damla damladığını gördün. Yani sıçradığını veya damladığını gördün o suya. Bu kovanın içindeki su kaç litredir? Yaklaşık 20 litre. Tamam. İşte cumhur ulemaya göre bu su 200 litreden az olduğu için yani 2 kuleden az olduğu için burada acaba tadı, kokusu, rengi değişti mi değişmedi mi ona bakmaya ihtiyaç duymayız. Ne yaparız direkt? Direkt ne yaparız? Pis olduğuna hükmederiz. Bunu kabul edenler Cumhur Rehma, Şafiler mesela, Hanbeliler, e, ondan sonra Hanifiler. Tamam, bu üç mezhep e, aralarında ittifak etmişlerdir ki bu su pistir. Neden? Neyi delil getiriyorlar? Demek söylediğim i̇bn Ömer hadisiyle İzâ belegal mâ ukulleteyni lem yuneciz huşey. Su iki kulleye ulaştığı zaman onu bir şey kirletmez. Bunun mefhumul muhalefetine baktığımızda Hadisin mefhumuna baktığımızda. Yani iki kulleden az olursa ne olurmuş? Kirlenirmiş. Tamam Buradan delil getiriyorlar. O yüzden Nebi Sassanım hatta bir erubu soruyorlar. Vesaire dediğim gibi çok münakaşalı bir mevzu. Ama işte bu hadisi delil getiriyorlar. İtâbele galma'u kulleteyni lem şey Su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Demek ki iki litreden az olursa hemen ne olurmuş? Kirlenirmiş. Bu cumhur ulemalarının ulemaya göre ancak malikilere göre sonra yine Hanbeli mezhebinden bir görüş az önceki görüş biliyorsun Hanbelilerin görüşüydü ama bu görüşte de Hanbelilerde bir veç var hatta İmam-ı ikinci sözüdür bu tamam ve bir kısım Ehl-i Hadis'ten bir tayfaya göre tamam ve yine İbn-i Teymiye Rahim göre İbn-i Kayyım göre hayır Bu su iki kulleden az olursa buna necaset e, değer değmez. Necaset bulaşır bulaşmaz. Biz kirliliğine hükmetmeyiz. Hemen bakarız. Bu, buna bulaşan necaset tadını, kokusunu, rengini değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Eğer değiştirdiyse bu suyu pis sayarız. Değiştirmediyse temiz sayarız. Anladın, Anladın mı? Yani düşünün eee tuval tuvaletindeki kovanın içine biraz idrar sıçradı. Bakıyorsun buna Cumhurilemaya göre ne idrar sıçradığı an beni ilgilendirmez. Tadı kokusu rengi ben hemen ne yaparım ona? pis hükmü uygularım. O suyu dökerim. O suyu temizlemek te caiz şey o suyla temizlenmek caizdir. Ama işte dediğim gibi malikilere göre ondan sonra eee Hanbelilerden ikinci görüş Hem mezhep olarak ikinci görüş, hem İmam Ahmed'ten ikinci kabl olarak rivayet ediliyor ki gerçi meşhur değildir bu Hanbeli mezhebinde bu ikinci görüş. Ondan sonra bazı işte muhaddislerden bir tayfe İbni Teymi, İbni Kayyim, şah günümüz alimlerinden Şeyh yine İbn Useymin rahimahu Allah ve birçok e, alim şey Abdullah fevzan gibi birçok alim ne yapıyorlar? Bu suyu bu suyu direkt pis saymıyorlar. Diyorlar ki biz bakarız. Büyüç vasfından birini değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Değiştirdiyse o zaman pis sayırız. Değiştirmediği müddetçe o necaset ona etki etmemiştir hükmünü alırız. Ne? Pis sayarız. Şimdi burada mantıkla mefhumun münakaşası var. Yani o kadar uzun ki bunu tartışmak. O yüzden dediğim gibi bu tartışmalara girmeyeceğiz. Tamam mı? Yani şu an bulunduğumuz makam da tartışma makamı değil. Yani ne manda tartışma makamı değil. Şu an biz e, fıkha, e, fıkıh talebeli e, adı altında gidiyoruz. Yoksa böyle meseleleri tahhir etmedik zaten ehlinde değiliz. Ancak buraya kadar anladık değil mi mevzu işgali aralarında? Şimdi bu üç mezheb cumhur ulema, işte Malikilere, İbn-i Teymiye veya bunun gibi düşünenlere vs. Diyorlar ki e, bizim elimizde hadis var. Hadis var. Nedir hadis? Ile su iki kulleye ulaşırsa onu bir şey kirletmez demek iki kulleden az olursa kirletiyormuş malikiler bunlar malikiler işte bir taife hadis taifesi ibni teymiye ibni kayyum bunlara şöyle cevap veriyor diyorlar ki bu hadis size birçok yönden cevabımız var birincisi diyorlar ki bu hadis mesela bu ibni teymiye söyler bunu mevkuftur yani sahabe sözü merfu değildir nebis-i sallam sözü değildir ibni ömer'e mevkuftur bu hatta bunu başkaları da söyler İbn-i Teymiye'den başka birçok muhaddis de bunu söyler. Der ki sahabenin sözü olduğu için e, hüccet olmaz bununla direkt. Çeşitli şartlar vardır. Ondan sonra İbn-i Abdülber diyor ki e, kulleteyinin ölçüsü belli değil. Kimi diyor bu kadar, kimi diyor bu kadar. ediyor Belli olmayan bir şeyle Allah bize ibadet etmemizi bize mükellef kılmaz. Bunu söyler mesela Temhid'de i̇bn Abdülber. Rahimallah. İbn Kayyim rahimeullah birçok şey getirir. Der ki mesela hadisin hadiste ittirap vardır. Hem metnen hem senedinde hem de metninde ittirap vardır. Sonra sayar bir sürü şey. Der ki bir, bir rivayette kulle diyormuş, bir rivayette iki kulle diyormuş, bir rivayette iki kulle ve üzeri diyormuş. Bir rivayette böyle diyormuş ve metninde ittirap var. Ancak Allahu alem. Yani cumhura muhalefet edenler, yani İbn Teymiy olsun, İbn Kayyim olsun, Malikiler olsun vesaire. Bu hadislere getirdiği itiraz Allahu alem tutarlı değil. Eee raci olan görüş cumhurun görüşü. Yani ben şahsen nefsi olarak bu konuda birçok kere görüş değiştirdim. Bir o görüş, bir görüş, görüş. Dediğim gibi çok uzun olduğu için ancak burada çok şerit olmamak lazım. Allahu alem hadis sahih. Seneden ve metnen ittirabı yok. Tabi bunun tartışması çok uzun dediğim gibi. O yüzden girmeyeceğiz buna. O yüzden Allahu alem raci olan burada kimin? Cumhur'un görüşü yani Şafilerin, Hanbelilerin ve haniflerin görüşü su iki kulleden az olursa ve ona necaset bulaştığı an biz onu pis sayarız. Ee, neden? Nebis-i Salih'in sözünden dolayı اِذَا بَلَغَلْمَا اُكُلَّتِينَ اِلَمْ şey Ha gerçi bu cumhur'a muhalefet edenler e, diyorlar ki bu hadis اِذَا بَلَغَلْمَا اُكُلَّتِينَ su iki kulleye ulaştığında onu bir şey hadisi nedir? E, mantıktır. Onun mefhumundan alıyorsunuz. Bizim elimizde başka bir mantık var. Nedir o? E, İnnel me'atahurun la yuneciz şey Su temizdir onu bir şey kirletmez. Hadisi var. Bizim hadisimizin bu mantuku sizin getirdiğiniz o hadisin İbn-i Teymiye de bunu söylüyor. İbn-i Kayımda diğerleri de. Bizim getirdiğimiz bu hadisin mantuku sizin hadisiniz getirdiğiniz hadisin mefhumuna muhalefet ediyor, çatışıyor. O zaman mantık mefhumu mukaddemdir. O yüzden biz burada mantık alıyoruz. Cumhur bunlara güzel cevap veriyor diyor ki la yuqaddamu'l mantuk u alal mefhum illa iza taarada. Mantıkla mefhum hiçbir zaman mantıkla mefhum ancak birbiriyle çatışırsa eee mantık mefhumuna mukaddem olur. Burada da çatışma yok. Vel hasıl mevzu çok uzun. O yüzden diyoruz ki Allahu alem raci olan burada cumhurun görüşü. Çünkü nebi sallallahu aleyhi diyor ki iza bela kalma ukullateyn ev اِذَا بَلَغَلْ مَا اُقُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَتْجِسُ Su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Demek ki su iki kulleden az olursa onu bir şey kirletirmiş. O yüzden mesela bugün bir insan, dinli yaşayan bir insan, Mutfanda banyosunda, tuvaletinde vesaire, herhangi bir bir yerde birikmiş halde bulunan kova olur, bu işte bidon olur, herhangi bir şey, bir, bir su bulunursa ve o suya, az bir necasetin dahi ol, isabet ettiğini görürse ve bu su 200 litreden az ise direkt onu ne yapacak? Pis sayacak. İstersen tadını, kokunu ve tadı tadını, kokusunu ve rengini değiştirmesin demiyor aslında. Ha, ta değiştirdiğini görmesin. Çünkü değiştirmesini Düşün ki bir necaset var. O yüzden zaten cumhur dediğim gibi şimdi sen açtığın için uzucu aslında. O yüzden cumhur diyor ki Siz nasıl olsa bu necasetler değiştirmedi rengini tadını koksun. Niçin pis sayalım diyorlar bu mesela İbni Teymiye vesaire Cumhur cevap veriyor diyor ki bu değiştirmedi demiyoruz ki biz ona. Biz değiştirmediğini görmüyoruz. Çünkü neden nice, nice necasetler var ki mesela ne renginde? Su renginde. Hatta belki su tadında mesela idrar gibi. Allahu adem. O yüzden değiştirmedi demiyoruz. Değiştirmediğini görmesek bile biz pis, pis sayırız diyorlar Cumhur. Cumhur, e, yani münakaşı çok uzun. O yüzden açma, devam. E, tamam racı olan görüş bu. Evet, evet devam edelim inşallah. Möllif İbn-i kudam diyor ki, Şayet su iki kulleden daha az olursa kendisine necasetin karışmasıyla birlikte kirlenmiş olur. Ve ma adâ zâlike yancusu bi muhalatatin necâse. Şayet su iki kulleden daha az olursa kendisine necasetin karışmasıyla kirlenmiş olur. Az önce ne yaptık? Az önce zaten bunu anlattık. Devam. Müellif İbn Kudame rahimehullah diyor ki: "İşkullenin ölçüsü 180 demiş ki, rötlüne yakındır." 180 ben az önce 8 dedim değil mi? O karıştı. Arapçasıyla beyindeki şey karıştı. Evet, 180. Eee wal kullatan ma karaba 180 8 artal'en bi'd-Dimeşki. İki kullenin ölçüsü 180 Dimeşk-i yakındır. Yani İbn-i Kudami o gün kendi yaşadığı ortamdaki ölçü birimiyle... ...diyor ki iki kullenin ölçüsü 180 Dimeşk-i Rıtıl. diye bir ölçü bilimi var. Bu şehirlere göre değişiyor. O Dimeşk-i Rıtıl'ına itibar alarak diyor ki... ...180 Dimeşk-i iki kulle. O günkü halkını anlatıyor. Biz Türkçeleştirdik bunu, sadeleştirdik. Ne dedik? Dedik ki 180 kilo diyenler var, 87-90 diyenler var... Yani ben yaklaşık 10-15 kabil gördüm yani. E, günümüz birim ölçüsüyle verenler arasında. Tamam. Bunları da anlattık zaten. Evet. Devam edelim. Velif İbni Kudam ve Allah diyor ki Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse veya tahir olan bir şey suda karış, suya karışır da suyun ismine galabet çıkart çalar da veya da hadisi kaldırmalı kullanılır ise tahurriyeti gider. Evet hem Allah diyor ki otububi filmme imima ise bir tağuin femihivustu fi hadtin seleb tahur Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse veya tahur olan bir şey suya karışır da suyun ismine galebe çalarsa veya hadesi kaldırmada kullanılırsa ne olur bu suyun tahuriyeti gider şimdi bu ne demek Şimdi bizim elimizde temiz maddeler var değil mi? Şimdi öncelikle ona geçmeden önce bir ön mukaddimi yapayım Kıs kısa su. Üç kısmı ayrılır. Tah e, tahur, Tahir, Necis. Neymiş? Tahur, Tahur, Tahir, Necis. Şimdi Tahur su ne? Tahur su kendisi temiz olup başkasını da başka bir şeyi de, bu insan olur bir eşya olur neyse Kendisi temiz olup başkasını da temizleyen su. Bu hangi su? Asıl üzerine yaratılmış her su. Tamam, gökten inen bizim çeşmeden, evlerimizden, evlerimizde çeşmelerimizden gelen akarsu, deniz suyu bunlar he hepsi nedir? Temiz olup temizleyen su. Böyle temiz olup temizleyen suya ne ismi verilir? Tahur. O yüzden bir fıkıh kitabında, tefsir kitabında, hadis şerleriyle alakalı kitaplara baktığında tahur lafzını duyunca ne anlarsın? Temiz olup temizleyen su. İkinci su tahir su. Kendisi temiz olup temizlemeyen su. Kendisi temiz ama temizlemiyor. Yani düşün ki mesela senin elinde bir ne var? Temiz su var. Onun içine temiz bir madde karıştı. Mesela çay gibi. Çay haline dönüştürdü onu biraz. Çaylı su oldu. E şimdi bu su içine bir şey karıştığı halde temiz mi değil mi? Temiz. Neden? İçine çünkü temiz bir şey karıştı. Ama suyu su olmaktan çıkardı mı tabir sahi ise bir nebze çıkardı. Ha şimdi o temiz ama temizleyici değil. Temizleyemez seni. Tamam Yine düşün ki mesela mürekkep temiz bir madde mi? Yani mesela elbisene mürekkep isabet etse. Bu elbiseye namaz kılabilir misin? Kılabilirsin. Mürekkep temiz. Bu mürekkebin suya döküldüğünü düşün biraz. Suyu böyle biraz hafifçe ne, rengini değiştirdi. Böyle koyulaştırdı, mavileştirdi biraz mesela. Bu su temiz mi? Temiz. Neden? Çünkü içine düşen madde... Temiz çünkü din ona pis dememiş. Peki bu su temizleyici mi? Temizleyici değil. Onunla ne alamazsın? Abdest alamazsın. Tamam. Çünkü neden? Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Biz gökten temiz su indirdik. İçine mürekkep bulaşan bu su temiz mi? Yani ayette bahseden su mu? Yok. Ayette ne diyor? Su diyor. Bu su hangisi oldu? Mürekkepli su. Arasında fark var. Değil mi? Allah ne diyor? Gökten su indirdik. Temizlenesiniz diye. Bu içine mürekkep karışan suya, dilde, ma yani su diyebiliyor muyuz? Mutlak olarak diyemiyoruz. Ne diyoruz? Mürekkepli su. Allah'ın istediği su hangisi? Su. Mutlak su. Mukayyet su değil. Şimdi bunda zaten bir ihtilaf yok. Şimdi burada mevzu ne? Müellif diyor ki eğer suda tahur olmayan bir madde düşerse, tamam mı? tahur olmayan bir şey düşürülürse düş, pişirilirse diyor suda. Suda tahur olmayan bir şey pişirilirse yani tahir olan bir şey pişirilirse. Mesela ne gelir aklına? Mesela fasulye. Temiz mi? Temiz. Temizleyici mi? Temizleyici değil. He. Böyle temiz bir madde herhangi mesela et, mercimek. Bunlar temiz mi? Temiz. Temizleyici mi? Temizleyici değil. Temiz olup da temizlemi temizleyici olmayan herhangi bir maddeyi. Temiz bir suya suda pişirirsen o, sunun, o su temizleyici olma özelliğini ne yapar? Şer'an. Şer'an ne yapar? K kaybeder. Temizleyici olma. Neden? Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki sen suyla abdest al. Sen hangi suyla almış oldun? Mercimekli suyla. Hangi suyla? Et, et suyla. Hangi suyla? Fasulye suyla. Tamam mı? Evet. O yüzden... Bunda zaten e, bazı alimler de icmayezlik etmişlerdir zaten bu konuda. Tamam. E, bu birinci e, söylediği. İkinci diyor ki veya bu suya bir şey karışır da, yani temiz bir şey karışır da suyun ismine galebe çalarsa. Yani ilkinde neydi? Pişirirsen temiz bir şeyi. Temiz bir de pişirirsen o su çarptır. Temizdir ama temizleyici özelliğini kaybeder. Veya pişirmedin direkt attın bir şey. Az önce verdiğimiz örnek gibi bir mürekkep attın içine. Tamam. Ne yaptı? Bu suyu değiştirdi. Yani suyun ismine galebe çaldı. Artık ona su demiyorsun. Mürekkepli su diyorsun. Ne olur bu su? Tahur olmaktan çıkar. Neye döner? Tahire döner. Yani temiz olup temizleyici olmaktan çıkar. Temiz olup temizleyemeyen hükmüne döner. Veya Üçüncü olarak diyor ki veya bu su, herhangi bir su, Hades'i kaldırmada kullanılır ise temiz olup temizleyici özelliğini kay e kaybeder. Nedir bu? Şimdi düşün ki bunu biraz anlatalım. Önünde su var. Şimdi tabi günümüzde bu meseleler biraz bizden uzak. Çünkü ileriki derslerde aslı bizi daha çok ilgilendiren, sosyal yaşantımızda günlük hayatımızda daha çok başımıza gelen mevzular işlenecek de. Ancak sular babi üzerinde fukahalar çok durmuş. Çünkü neden eski, yani bugün artık su bol, çeşmelerden geliyor, hiçbir işgal yok. Yani bir insan suyla abdest aldı, sen onun bir daha aldığı suyla böyle döküldü de kollarından bir yerde birikti mesela. Alır mısın? E almazsın, çeşme var, su çok. Ama eskiden öyle değildi. Anladın mı? O yüzden suyun önemi çoktu ve bunları konuştular. Ve ha, bugün bile yaşadığımız bu e, bolluk zamanında bile... Biz bu işgallerle belki hayatımızda bir kere olsa karşılaşma imkanımız olabilir. İhtimali olabilir. Bir çölde sindir çöl gelisine çıkmışsındır, pikniğe gitmesindir Her şey olabilir. Başına bu türlü şeyler gelebilir. Şimdi burada müellif rahimi Allah diyor ki, şimdi o zaman üç şey var. Birincisi temiz olan bir suda temiz olan bir şey pişirilirse o su ne olur? Temizleyici olmaktan çıkar. Ama pis de olmaz. Bunda icma var. Yine aynı düşün suyun içine e, temiz bir şey atarsan ve o suyun ismine galebe çalarsa artık birisi onu gördüğünde su diyemiyorsa, mutlak su diyemiyorsa yine ne yapar bu su? Temizleyici olmaktan çıkar. Temizdir yine ama temizleyici olmaktan çıkar. Bunda da icma var. Şimdi üçüncü kısmı müellif rahimeullah diyor ki müellif zaten hanbeli. O yüzden müellifin söylediği her şey hanbeli mezhebinin görüşüdür zaten. Otomatikman onu öylece anlayacağız zaten. Diyor ki işte mi müellif rahimallah veya bu su hadesi kaldırılmada kullanılırsa bu su temizleyici olma hükmünden kalkar. Yani bu ne demek? Düşün ki bir insanın üzerinde cünüplük var veya abdestsizlik var fark etmez. Çünkü hades ikiye ayrılır. Tamam cünüplük var veya abdestsizlik var. Abdestsizliğe örnek verelim. Birisi tuttuğu bir e, tas suyu var. Tuttuğu o tas sudan abdest almaya başladı. O adam abdestsiz. Abdest salmaya başladı. Elini yıkadı. Ağzına su verdi. Çalkaladı. Attı. Burnuna su verdi. Sümkürdü. Yüzünü vs. Yıkadı. Sonuna kadar en son ayaklarını yıkadı. Ne oldu? Abdest saldı. Ve bu suların hepsi diyelim kullandığı. Bak o tasta kalandan bahsetmiyorum. Kullandığı suların hepsi bir yerde birikti. Bu suyu şimdi adam ne için kullandı? Hades'i kaldırmak için. İşte bu adam Hades'i kaldırmak için kullandığı o su temizleyici olma hükmünden Gitmiştir diyor. İbn-i Kudam'a Yani bu Hanbeli mezhebinde meşhur olan görüş budur. Hanbeli mezhebinde meşhur olan bu görüş budur. Şafirlerde de, şafirlere göre de böyledir. Hanifilere göre de böyledir. Bu üç mezhebe göre. Şafirlere, e, Hanbelilere ve Hanifilere göre. Hades için kullanılmış bir su. Bak mesela diyelim ki ben abdest tazelemek için bir su kullanıyorum. Hadesi kaldırmış olur muyum? Olmam. Çünkü Hades yok. Bu bizim konumuz değil. Anladın mı? Hades'i kaldırmanın için olacak bu su. Diyorlar bu üç veya Bir adam gusletti. Üzerinde cünüplük var. Gusletince bu bir Hades kaldırdı mı üzerinden? Kaldırdı. Ve bu guslettiği su, başından aşağı döktüğü bu suların hepsi bir yerde birikti. Başkası ondan Ha tabi. E şuna dikkat edeceğiz. Yani burada e, ekstra bir pislik bulaşmayacak. Sadece üzerinden akıp giden su. Tamam. tamam. E, diyorlar ki Bu üç mezhep. Bu su temizdir. Yani tahirdir ama tahur değildir. Yani temizdir ama temizleyici hükmünü kaybeder. Hadesi kaldırmada kullanıldığı için. Ancak Allahu Alem delillere baktığımızda böyle bir şey zahir değil. Yani delillere baktığımızda zahir değil. O yüzden zaten Malikilere göre ve İmam-ı Ahmet'ten diğer bir rivayettir bu. Suyu taharette kullanmak kullanılmış bu suya olumsuz herhangi olumsuz herhangi olumsuz yönde herhangi bir etkisi yoktur. Yani o su tahurdur. Yani temizleyicidir ve temizdir ve temizleyicidir. Bir bir insanın hadesi kaldırmak için kullandığı o su o, o suyu temizleyici olma hükmünden çıkarmaz. Allahu alem raci olan görüş bu. Çünkü icma en zaten el aslu fil ma'i et tahare. E, suda asıl olan taharet değil midir? Suda asıl olan nedir? Taharettir değil mi? Aslen su nedir? Temizdir. Ancak o suyu temizleyici vasfından çıkaracak elinde bir delil olması lazım değil mi? E şimdi nerede delil? Şimdi bu, bu mevzuyu biraz münakaşa ediyorlar. Bazı deliller getiriyorlar. Serder, serdetmeyeceğiz çok uzamasın diye. tamam Tutarlı bir delil yok Allah-u Çünkü temiz olan bu suya e, şer'an tesir eden ne? Bir şey olmamıştır zaten. Yani bir insanın onu hadis için kullanması onun temizleyici olmak, olma hükmünden çıkardığını söylemek için bir delil gerekir. Ve böyle bir delil de yok. Çünkü eşyada asıl olan temizliktir. Halaka lekum ma fil ardi cemiyen O yerde olan her şeyi sizin için yapmıştır. Eşyada asıl olan nedir yani? Temiz olmasıdır. Ancak pisliğine Veya temiz olmadığına bir delil gelinceye kadar. Bir insan diyorsa ki, herhangi bir kişi temiz bir suyu Hades'i kaldırmak için kullanırsa, bu su temizleyici olma vasfından çıkar diyorsa bir delil getirir. Tamam. O yüzden Allahu u Alem raci olan görüş nedir? Raci olan görüş temizdir. Ha tabi mesela bu fakihlerin bazıları diyorlar ki, mesela şöyle yaklaşıyorlar. Temizleyici olma hükmünden kalkmıştır diyenler şöyle yaklaşıyorlar. Diyorlar ki, Bir ibadet için kullanılan bir şey, başka bir ibadet için kullanılmaz. Bu mantıkla yaşıyorlar. Mesela diyorlar ki, mesela nasıl ki bir köle azat ettiğinde ki bu köleyi azat etmek nedir? İbadet. Onu ikinci kez azat edemezsen. Değil mi? Köle azat etmek nedir? İbadettir değil mi? Köle azat etmek, ibadettir hürriyetine kavuşturmak. Diyorlar ki, nasıl ki sen bir köleyi azat ettin, sonra o köle hür oldu, Sonra canım bir daha köle azat etmek istedi veya bir ibadet yapmak istedin, hayır yapmak istedin. O köleye gel bir daha azat ediyorum nasıl diyemiyorsan. Yani bir köleyi e, iki kere aynı ibadette kullanamıyorsan su da öyledir diyorlar. Şimdi şuraya kadar doğru. Evet bir insan bir köleyi bir kere azat ettin mi o hürriyetine kavuşmuştur. Gel bir daha azat edeyim diyemezsin. Buradan yaklaşarak tabir sayısıyla kıyas ediyorlar bu üç mezhep. Diyorlar ki e, diyorlar ki Ee, bu köle bir ibadet için kullanılmıştır. Onun ikinci ibadet için kullanamazsın hükmü vardır burada. O yüzden kaydedir bu. Bir ibadet, bir şeyi bir ibadet için kullandığın zaman ikinci ibadet için kullanamazsın. Lafında şeyler getiriyorlar. Ancak diyoruz ki bu uzak bir kıyas yani. Bu yerinde bir kıyas değil. Neden? Çünkü o köleyi sen zaten azat ettiğinde o köle ney? Hür olmuştur. Değil mi? Bir daha köle azat etme ismini almaz. Çünkü artık o köle değil ki bir daha köleyi azat etmiş olasın. Ama su böyle mi? Değil. Su temizdir. Sen onu kullandın yine temiz. Çünkü pisliğine delil yok. O yüzden yine kullanabilirsin. Bu uzak bir kıyas. O yüzden malikilerin dediği gibi Allahu u Alem. Çünkü malikilerin görüşüdür bu. Malikilere göre eğer bir insan Hades'i kaldırmak için bir su kullanırsa o su ne? O su yine temizdir. Eee burada Allahu alem raci olan marifelerin görüşüdür. allah Allahu alem evet. Menniy İbn Tıdamer rivayime Allah yorkti. Her kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde vekilliğinin ve şüpheye kapılırsa yakın üzere bina edilir. Az önceki konumuzda e, bunlar işte köle mevzusuyla kıyas ettiler. Diyoruz ki Allahu alem bu kıyas yerinde bir kıyas değil. Çünkü kıyasın şartlarından illet kıyasın şartlarından olan illet bu konu hakkında vuku bulmamıştır. Eğer bu vuku bulsaydı kıyas edilirdi ancak vuku bulmadığı için kıyas edilemiyor. Evet. Bir daha oraya oku. En son cümleyi. Eğer İlginiz kişi suyun İlginiz, İlginiz, diyor ki: "Eğer kişi suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinin, temizliğinin veya kirli şüpheye kapılırsa yakın üzere binadır." Ve وَإِذَا شَكَّ فِي تَهَارَةِ الْمَاءِ اَوْ غَيْرِهِ اَوْ نَجَاسَتِهِ بَنَا اَلَى الْيَقِينَ Eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa, yakin üzere bina eder. Yani şu, e, bu ne demek? Öncelikle bu dört mezhebe göre, 4 mezhebe bu konuda ittifak etmiştir. Bunda icma var. Bu konu şu, eğer bir insan suyun kirliliğinde veya temizliğinde veya herhangi bir şeyin, su dışında herhangi bir şeyinde olabilir, Şüphe ederse yakin üzere bina eder. Yani yakin ne ilk hali üzerine bina eder. Mesela şuna benzer. Düşün ki sen çeşmeden bir su doldurur. Bu su ney? Yakinen. Temiz değil mi? Aslen bu su ne Yakinen. Temiz. Veya gökten yağmur yağdı. Sen onu bir kaba doldurdun. Evinin bir köşesine veya bahçenin bir köşesine koydun. Bu icma nedir? Yakinen yani nedir? Pistir. Sonra... İçeri girdin, bahçeye geri döndün bir tane köpek gördün. O kavun etrafında dolaşıyordu ama iştiğini görmedin. Şimdi, asıl olan bu su neydi ilk? Yakinen sen neyini biliyorsun bu sunun? Temiz olduğunu biliyorsun. Neyde şüpheye kapıldın? Pis olup, acaba bu köpek yaladı mı? O zaman ne yapacaksın? Bunu asıl üzerine bina edeceksin. Temiz sayacaksın. Tamam. Bu dört mesefe göre de böyledir. Baktığın zaman bedaül senaye, mebsutta temihide... ...kafiye, muhniye... E, ...hepsinde görsün bunları. Yani... ...el-ma'une. Hepsine baktığında görsün. Tamam. Bunda zaten... ...mezhepler arasında ittifak var. Ancak... <gülüyor> ...burada... ...tersine de dikkat etmek gerekir. Bir de şu var. Düşün ki... E, ...su pis. Sonradan acaba temizlendi mi diye şüphe ettin. Yine orada bu sefer neye sayacağım Pis sayacağım Aslı alacaksın her zaman. Bu nasıl olabilir? Düşün ki bir... E, ...su depon var... İçine bir necaset düştü ve bunun ne yaptı? Kokusunu değiştirdi. Bu su pis mi? İcmaen ne dedik dersin başında pis. Ama diyelim ki aradan 3-5 ay geçti. Bazen yani bu suyun özelliğindendir. Su çok durduğundan dolayı içinde bulunan necaseti yok edebiliyor su. Öyle bir özelliği var. Yani o koku belli bir süre sonra zail olabilir. Anladın mı? Yani düşün ki sen sonra şüphe ettin. Ya acaba bunun kokusu gitmiş midir, gitmemiş midir? Mesela da tıkalı koku darlamıyorsun Sen onu asıl üzerine bina edeceksin. Pistir o. Tamam. Veya yani temiz veya pis suyun e, durumu bu. Tamam. Yakın üzerine ne yaparsın? Bina edersin. Bunda icma var. Yani ne bir Sallalleme şikayet ediliyor birisi. Namazda yerlendim mi? yerlenmedi mi diye. Bazen kişi e, bu insanda vuku bulur. Kişi bazen dübürünün. Halka kısmında hareketlenme hissedebilir. Acaba yerlendim mi yerlenmedim diye. Bunda insanlar şüphe duyabilir. Tamam mı? Bu insanlık hali. Şimdi burada kişi acaba yerlendim mi ayırt edemiyor bunu. Bunu nasıl sayacak? Asıl üzerine sayacak. Yani her zaman asla döneceksin. Aslen bu insan 5 dakika önce taharet aldığını yani abdest aldığını kesin biliyordu. Sadece yerlenip yerlenmediğinde ne yaptı bu insan? Şüphe etti. Doğru mu? Şimdi bu şüphe eden bu insan... Ne üzerine bina edecek? asıl üzerine. Çünkü Nebi Sassan ne diyor? Bukhari Müslüm hadistir. Sizden birisi koku hissetmedikçe veya ses duymadıkça veya koku hissetmedikçe ayılmasın. Yani ne Şeki her zaman izale edeceksin. Yine seyir secdesi ile alakalı rivayetlere baktığımızda şekki def etsin, yakın üzere bina etsin diyor. Tamam O yüzden bu zaten ittifakendir. Bütün bu naslar da bunu gösterir. Mesela diyelim ki sen evden çıktığında abdest aldığını biliyordun. Biliyorsun. Onda eminsin. Ama abdest, acaba abdestin bozuldu mu diye şüphe ettin. Ne sayacaksın kendini? Abdest. Abdestli sayacaksın. Veya evden abdestsiz çıktığını eminsin. Abdestsiz çıktığını eminsin. Ama sonradan şüphe ediyorsun. Ya acaba ben sonradan abdest aldım mı yoksa almadım mı? Ne sayacaksın? Abdestsiz sayacaksın. aslı üzerine bina edeceksin. Bunda zaten fukahalar arasında ne var? E, i̇cma var. Hatta İbni Teymiye Rahim Allah diyor ki sırf şüpheden dolayı sırf şüphe duyduğundan dolayı su hakkında ihtiyatlı davranmak ne müstahaptır ne de meşrudur. İhtiyatlı davranman bile caizdir Ya ne olacak ki ben abdest sayımdan hiçbiri caiz değil. Hatta her ne kadar e, e, birçok kişi e, zayıflasa da manu olarak bütün fukahalar hemen hemen bunu sahiler. Allahu alem İbn Ömer radıyallahu an veya Ömer İbn Hattab babası. Bir havuzun başına gidiyorlar. Sahabe soruyor diyor ki bu havuz temiz mi pis mi diyor suyu. O da diyor ki yanında İbn Ömer ve Ömer İbn el Hattab ey havuzun sahibi bize bundan haber verme. Anladın mı? Çünkü neden? Bak akı ah, İslam sübhan. İslam sübhanallah o kadar e, yani azim bir din ki yani bütün koyduğu hükümleri kulların maslahatı için koymuştur. Şimdi eğer bak, bu şüphe kapısını açarsa veya şüpheye mahal bırakacak e, bazı hükümler koyarsa bu din, tabir sayısı Allah kullarının ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani kullar bunu alırlar, yani bu genişliği alıp kat kat arttırarak kendi hayatlarında tatbik ederler. Yani nice insanlar biliyorum ve duyuyoruz da, Adam öğle namazında tuvalete giriyor vesveseden dolayı, tamam. Neredeyse ikindiği kaçıracak duruma kadar çıkamıyor vesveseden dolayı. Acaba damladı mı? 100 adım atıyor, 500 adım atıyor. Damladı mı acaba? Damlamadı mı? Kirlendi mi? Abdest üstüne abdest alıyor. Bunların hiçbiri dinen caiz değil. O yüzden din bunları def etmek için. Fukahalar da zaten ittifak etmişlerdir. Bu türlü şüphelerin İslam'da ne Yeri? Yok. Yani çocuk diyelim ki üzerine e, balkonda oynayan bir çocuk veya bir kadın balkonda temizlik yapıyor sen de binanın altından yürüyorsun balkondan su sıçradı. Aa, acaba bu suya ne bir e, pislik bulaştı mı? Acaba benim bu elbisem pis mi? Namaz olur mu? Bunların hiçbirine itibar almayacağım. Çünkü su asıl olan temizdir. Elinde kat'i bir delil olmadığı müddetçe o suyu ne yapamazsın? Pis sayamazsın. Allah subhanahu wa ta'ala ona temiz hükmünü vermiştir. Hatta İbn-i diyor ki soru sormak bile meşru değildir. E arkadaşım bu su temiz mi? Pis mi? Bir dükkana gittin bir tamirci her yer böyle pis. Suyu görüyorsun ama pis bir alamet yok üzerinde. Böyle berraklığını durduruyor. Sorman caiz değil bu adama. Ya acaba buna pislik bulaştı mı ona göre abdest alayım vesaire. Bunu sormak bile caiz değil. İslam bunların hepsini ne yapmıştır? Kapısını kapatmıştır. O yüzden biz nice insanlar biliyoruz. O kadar vesvese var ki adamda adam da, her namaz başında abdest alıyor. Her namaz başında. Şimdi eğer bunu nur üstünde, nur şeklinde alsa caiz ama vesveseden dolayı alırsa bu caiz değil. Ablesiz sayarsın. Anladın mı? Hiç kimse sahabeler gibi Allah Resulü gibi mutlaki değildi. Nebis Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Yani Allah'tan en çok korkan Resul veya onlardan Resulden sonra gelen halifeler, cennetle müzelelenler, sahabeler. Bunlar bu ihtiyatı Hani bunlar bu dine, bu namaza, bu temizliğe bu kadar meraklı değillerdi de. Biz onlardan daha mı meraklıydık? Onlar bu ihtiyata almadılar. Ne yaptılar? Onlar bu ihtiyata almadılar da biz geliyoruz alıyoruz. Ümmü Selemi radıyallahu anhâ ne diyor? Ya Resulallah, bizim... Bak hüküm beyan etmek için soruyor, öğrenmek için. Ya Resulallah, bizim diyor, eteklerimiz yerde sürünüyor. E ya ona bir pislik necaset, bir pislik isabet ederse? He? E Nebis-i Selemi diyor ondan sonra gelen onu temizler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler susuz kaldığı zaman hemen temim ederlerdi değil mi? Halbuki ona e, az önce gelip bir köpek işemiş olamaz mı? Veya birisi o toprağın üzerine bir pislik atam, atmış olamaz mı? E, Hangi sahabe gelip araştırıyordu acaba bu toprağa da bir şey var mı yok mu? Direkt ne yapıyorlardı? Toprakla alıyorlar diye. Bunun gibi onlarca rivayet yine Nebri sallallahu aleyhi ve sellemini görüyoruz. Ayakkabısıyla namaz kıldığını görüyoruz. Acaba ben yolda giderken bu ayakkabı hatta Nebri sallallahu aleyhi ve sellemini diyor sizden biri mescide girdiğinde Ayakkabısına baksın ona bir pislik sabit etmişse etmiştir etmemişse ya acaba etmedi de acaba şimdi yolda kurudu mu bunların hiçbirinin dinde yeri yok tamam. Yani sen pisliği görüyorsan görüyorsun görmüyorsan o temiz hükmündedir. Zaten ne i de o, o kaydeyi veriyor. Ayakkabısına baksın pislik görürse görmediği an sen ne sayacaksın onu aslı üzerine bina edeceksin. Suya baktım berrak hali üzerine. Ya acaba bu suya bir şey karışmış mıdır? Mesela su renginde bir pislik karışmış mıdır? Ne olur? Mesela idrar su renginde idrar. Acaba buna karışmaya böyle baksam bunun sonu gelmez. O yüzden diyoruz ki burada iza şekke fi tahareti'l-ma'i ev gayrihi ev necasetih bena ala'l-yakîn. Eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa onu ne? Onu temiz sayacak. Veya Yakini kirse kir sayacak. Tamam. Şimdi e, meseleyi fıkhettiğini tahlil etme açısından e, soru sorayım öyle dersi bitirelim. Mesela diyelim ki sen evden çıktın. Evden çıkarken abdest aldığına eminsin. Ama sonradan şüpheye kapıldın. Ya acaba ben sonradan tuvalete gittim mi? Veya sonradan yerlendim mi? Tamam abdesti bozacak herhangi bir şeyden şüphe etti. Ne yapacaksın? Aslı bineceksin. Bunu onlarca delil saydık. Evet. Değil mi? Yani e, şekten def edindin Bunun derini Nebi sallallahu ne diyor? E, sizden birisi ella yasm la, yas e, la hatta yasm asavtanu icdarih ses veya koku hissetmedikçe ne? Ayrılmasın. Yani demek ki aslı üzerine bineceksin. Veya 3 mü 4 mü kıldım vesaire ne yapacaksın? şüpheyi def yakın üzerine bina edeceksin. Bak hep bunlar rivayetler. Tamam Buraya kadar biliyoruz. Peki e, diyelim ki tuvalete girdiğini biliyorsun. Ben bundan bir saat önce ve iki saat önce tuvalete girmiştim. Biliyorum. Yolda gidiyordum. E, sıkıştım. E, Sümbül Efendi caminin yanından geçtim. Hepsini biliyorum. Mesela oraya hemen tuvaletine girdim. Tamam çıkarken parasını da ödedim. Tamam. Çıktım gittim işime. Bunları biliyorsun. Ama bu bir buçuk iki saatlik Müddet içerisinde şüphedesin. Ya ben acaba ondan sonra bir arkadaşın dükkanına uğramıştım veya eve uğramıştım, mutfağa girdim, banyoya girdim. Acaba orada bir abdest almış mıydım? Şüphedesin. Ne yapacaksın? Asıl üzerine Asıl üzeri. Neydi asıl? Ya, abdestsiz olman. Olma. Çünkü tuvalete girmeden eminsin şüphe duyduğun acaba abdest aldın mı? Yani şüphe duymadığın ki ona asıl denir onun üzerine bineceksin Inshallah htaje kaldığımız yerden devam ederiz. Allahu a'lemsu sallallahu aleyhi ve sellem